Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayın ikiye ayrılması Peygamberi i Zişan'ın bir işaretiyle gökyüzünde dolunay ayrılmıştı ikiye. Velid İbni Mugire ve Ebu Cehil bir gün mübarek huzura gelerek o Resulün dediler Hakikaten peygambersen sen eğer şu gökte duran ayı ikiye ayırıver Onlara buyurdu ki Peygamber Efendimiz Eğer bunu yaparsam iman eder misiniz Müşrikler cevabında hemen evet deyince Peygamber Efendimiz dua etti hemence Ayın 14'ü olup ay yuvarlak idi tam geldi halkın içine Resul aleyhisselam Mübarek parmağı ile işaret eyleyince ay iki’ye ayrıldı mucize gereğince. Yarısı Ebu Kubeys yarısı Kuaykıan dağları üzerinde görünü verdi o an. Bir müddet öyle durup sonradan birleştiler. Bu hale gözleriyle şahit oldu müşrikler. Birkaçının ismini söyleyip, Resul o an buyurdu, şahit olun, ey filan ve ey filan. Sonra müslümanlara seslenip bizatihi buyurdu, ey müminler, şahit olun siz dahi. Müşrikler Mucizeyi gördüler de aşikar yine inatlarından ettiler onu inkar. Dediler, Muhammed'in sihridir bu da artık. Zira kabul eder mi bunu akıl ve mantık? Eğer bu Muhammed'in bir sihri değil ise, her yerden görülmüştür o zaman bu hadise. Başka yerlerden gelen insanlara soralım. Onlar da görmüş müdür, bunu araştıralım. Ayın bölündüğünü onlar da görmüş ise, deriz ki, sihir değil, gerçektir bu hadise. Onlar aralarında konuşup böyle hemen, bunu araştırmaya başladılar acilen. Dışarıdan Mekke'ye gelenlere sordular. Dışarıya adamlar gönderip, Sordurdular. Her kime sordularsa onlar bu hadiseyi, hepsi gördüklerini söylediler bu şeyi. Hep ittifak halinde dediler ki şöylece, ''Evet, ay iki parça olmuştu filan gece. Ayın on dördü olup tam tepsi gibiydi ay. Hadiseyi o gece gördük biz gayet kolay.'' Her kime sordularsa bu şeyi o müşrikler her birinden hep aynı cevabı işittiler ama inkar ettiler yine bu mucizeyi halbuki gözleriyle görmüşlerdi bu şeyi İnkarcıların başı Ebu Cehildi yine başladı ifsad eden inkarcı sözlerine dedi Ebu Talib'in yetiminin bu sihri başladığı yerden sonra göklere dedi.